2. kat gök demirdendir ve pırıl pırıl parlar. İsmi Feydun veya Ma'undur. 3. kat bakırdandır ve ona Melekut veya Haryun denilir. 4. kat ise beyaz gümüştendir ve parlaklığı neredeyse gözleri alacak gibidir. İsmi Zahiradır. 5. kat gök ise kızıl altındandır. Müzeyyene veya Müsehere diye isimlendirilmiştir. 6. kat gökte pırıl pırıl parlayan cevherden yaratılmıştır. 6. kat gökte Halisa diye isimlendirilmiştir. 7. kat gök kırmızı yakuttan yaratılmıştır. Labiye veya Damia diye isimlendirilmiştir. Beytul Mamur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 Yeryüzü gökten daha üstündür. Zira peygamberler yeryüzünde yatmışlar ve yine yeryüzüne defnedilmişlerdir. Yer küre tabakalarının en üstünü de bildiğimiz sebebe dayanarak yine en üstteki tabakadır. Ayrıca bu tabaka insanların her şeyinden faydalandıkları yer küre tabakasıdır. İbnu Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre gök tabakalarının en faziletlisi Tabanında Rahman'ın arşı bulunan gök tabakasıdır. Arşa yakınlığından dolayı buna kürsü denilir. Ayrıca 7 gezegen hariç kendisinden istifade edilen bütün yıldızlar bu gök katında bulunurlar. 7 gezegen ise 7 kat göğe dağılmış olarak bulunurlar. Zühal 7. kat göktedir ve cumartesi gününe tekabül eder.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 İkinler bir kökten de çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyle iken yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmından üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Ceneve Hakk yine adam çeşitli tabakalarda yaratmıştır.